1340 numaralı konu, Ebu Derda'nın kıyamet günü kendisine, sen ilmini nasıl kullandın, diye sorulacağından endişe etmesi, Ebu Derda, korkarım ki kıyamet gününde Rabbim beni halkın gözleri önünde çağırıp da, ey Uveymir, desin, ben de, buyur, ey Rabbim, diyeyim, Allah Teala, sen ilmini nasıl kullandın, diye beni sorguya çeksin, diyordu.